Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında uzaktan kayıtlarımıza devam ediyoruz. Bugün konuğumuz Behçet Çelik. Merhaba Behçet Bey. Merhaba, hoş bulduk. Ee, hoş geldiniz. Ee, Behçet Bey ile aslında stüdyoda bir program yapmayı çok arzu etmiştik. Fakat bu pandemi süreci uzadıkça e, maalesef e, stüdyodan değil, uzaktan kayıt yapmanın artık zamanı geldi diye karar evet. verdik birlikte. Behçet Bey'de bugün son çıkan kitabını Belli'nin girdaplarını konuşacağız. Bu roman iletişim yayınları tarafından 2019 yılında yayınlandı. Belli'nin girdapları aslında günümüz belki daha önce biz Behçet Bey'le de biraz konuşmuştuk yüz yüze. 21. yüzyıldaki yüzyıldaki yani Türkçe'de yazılan romanlarda görülmeye başlanan bir takım belli başlı özellikleri yansıtan bir kitap. Belki de temsilcilerinden biri. Özellikleri demeyeyim de bu 21. yüzyıl Türkçe'deki romanın temsilcilerinden birisi. Neden öyle? Çünkü işte romanda yalnız bir erkeğin şehrin dışında bir yere taşınması ve bellekte ve yazıyla kurduğu bir ilişki var. Bu 21. yüzyılda bu yalnız erkeklerin bellekleriyle ilişki kurmak için şehirden kaçmaları sizin kitabınız özelinde böyle temel bir izlek gibi sanki çıkmaya da başladı. Siz neden böyle bir konuyu romanınıza taşımak istediniz? Neden bu üç şey... Birleşti bu kitapta Behçet evet. Bey. Yani öncelikle e, hani yazı kısmı daha ikincil. E, yazı hı hı. orada aslında bir araç. Yani be, belleğin bir aracı, belliyi bilemenin bir aracı. E, dolayısıyla hani bir şeyler yazmak için e, şehrin çeperlerine çekilmiş bir kahraman söz konusu değil. Hı hı. E, hatırlamak için çekilmiş olduğu söylenebilir. E, bu romanın fikri benim aklıma geldiğinde ee, daha 21. başlarında başlarındaydı. Yani çok önceden aklıma gelen bir konuydu bu. Ee, yani bir şekilde gene şehrin e, dışlarındaki bir yerlerden geçerken e, belki de kendi şehirden sıkılmışlığımın etkisiyle e, bir kahramanın e, şehrin merkezindeki hayatından uzaklaşıp böyle bir yere e, de bir hayat kurmaya çalışması nasıl olacağı böyle bir aklımdan geçti ama yani aklımdan geçerken bu bir hikaye olur, roman olur, yazıya dönüp dönmeyeceğini bile bilmiyordum. Fakat e, bu şeyde devam etti. Yani. Benim zihnimde belki 10 yılı aşkın bir e, süre devam etti. E, ya bu, bu, bu, Tabii şöyle bir e, şey var. yani Şehrin merkezinden sıkılmak ama e, şehrin çok genişlemesi, e, bir şekilde o şehrin dış çeperiyle e, merkezi arasındaki ilişkiler, kopukluklar, çelişkiler. Bunlar zaten e, günleri kayıt içerisinde e, sıkça yaşadığımız şeylerdi. E, daha sonra bu konuyu daha e, derinlemesine bir hani, yazı haline getirmeye çalıştığımda da işte yine e, hali uzunca bir e, zaman içerisinde bunu bir e, romana çevirmeyi başardım diyeyim. Evet. Yine şehirle kurulan ilişki de önemli. Sizin de belirttiğiniz gibi. E, yani şehrin sınırları aslında bu mekan serpme tepe, adının da serpme tepe olması belki o anlamda bir mana, bir manayı da ifade edebilir. Gerçi hem serpilen hem nasıl bir tepe olabilir. Bunu da işte şehrin çeperinden uzak, şehrin çeperinde yaşayan kahramanın şehrin hem içinde hem dışında olma haliyle yani mekanla aslında kurulan başka bir... İlişkiden bahsediyoruz biz artık değil mi? 21. yüzyılda kentlerin, coğrafyalarının bu kadar e, farklı yaşam şekillerini e, hem şehirde olup hem de şehrin biraz dışına yavaşça kaydırabilen farklı bir kent hayatından da bahsetmek mümkün mü? Tabii mümkün. Şimdi Sertmetepe ismini romanın kahramanı, anlatıcı kahramanı bir gözlemiyle kendisi koyuyor bu ismi. Bakıyor ki yani yaşamayı seçtiği yer, mahalle, çocukken gittiği köy, askerliğini yaptığı kasaba ve şehrin o zamana kadar yaşadığı merkezinden kimi özelliklerin böyle bir bulamaç haline getirilip ortaya serpilmiş hali. Yani bir bir tür bir kimliksizlik yani köy, kasaba, şehir hepsi içe iş geçmiş. Bugün şöyle bir şey var artık şehir merkezi dediğimiz yerde de aslında benzer bir e, bulamaçı gözlemek mümkün yani en sonunda e, varacağımız yer belki de bu oluyor. Yani biz çok büyük e, çelişkilerin e, karşıtlıkların e, uç noktalarda bulunduğunu düşünüyoruz ama e, bunlar iç içe yaşanıyor. Yani belki e, geçen yüzyıla göre bu yüzyılın ayırt edici özelliği bu. Evet Bir de şöyle bir şey varsaırım dediğiniz gibi kahraman buraya hatırlamak için gidiyor. Ama hatırlamak da aslında tam da kendi belli kurduğu ilişkinin tam da böyle bir coğrafyada sanki mümkün olacağını gösterir bir şekilde buraya gidiyor değil mi? Yani hem şehrin biraz daha biraz önce söylediğiniz gibi bir bulamaç gibi her şeyin bulamaç gibi olduğu bir e, mekanda kendisini hatırlamaya e, verirken de aslında bu bulamacın bir parçasına da dönüşüyor mu kahraman? E, tabii yani bu... Söylenebilir. Yani sonuçta bir e, sıkışmışlık ve sıkılmışlık nedeniyle bir kaçma e, söz konusu. Yani o güne kadarki hayatından e, uzaklaşıyor. E, fakat e, ekonomik olarak hani sıralarda çok sık duyduğumuz işte Ege'de bir kıyı kasabasına gitme vesaire bu e, becerebileceği ekonomik olarak gücünün bir seçenek değil. Biraz mecburiyetle de yani bütçesi buna el verdiği için şehrin dış mahallelerine gidiyor. Ama dış mahallelerine gittiğinde de kendi geçmişinden diyelim ki çocukken dedesiyle gittiği bir köydeki bir hatırasını çağırıyor. Öğrencilik yıllarında bir gece kondu mahallesinde e, bir öğrenci evinde kalmış. E, Sarpmetep'in bir yanı bunu ona çok hatırlatıyor ve zaten e, özellikle hatırlamak istediklerinin başında da bu e, öğrencilik yıllarındaki hayatı geldiği için burası ayrıca da ona cazip geliyor. E, fakat tabii e, hatırlamak istediklerini e, mutlaka hatırlatacak bir e, düzenekte söz konusu değil. Evet bir de aslında anlatıcı kahramanımızın e, iyi bir eğitim gördüğünü yani e, okuduğumuz e, romanda e, ve aslında kelimelerle arasında hiç de fena olmadığını da görüyoruz. E, fakat buna rağmen e, yazmak söz konusu olduğunda bu kelimelerle arası e, o kadar da iyi bir e, yansıtma e, yapmıyor ona. Yani hatırlamak isterken daha önceki tecrübesi ve kelimelerle ilgili tecrübesi biraz sanki işlevsiz kalıyormuş gibi. Bu da sizin söylediğiniz bulamacın aslında kahramanın yazıyla kurmaya çalıştığı ilişkiyle de e, bağlantılı düşünülebilir mi? E, düşünülebilir. Orada e, şöyle bir şey düşünüyoruz. E, i̇stiyor ki yani hayatının bir döneminin e, çok daha e, mutlu bir e, dönemi olduğunu hatırlıyor. Ama onun üzerinden geçen onlarca yıl boyunca o mutluluğu bir daha pek şey yapamamış, yaşayamış. Dolayısıyla o yılları hatırlamak istiyor ve e, o andaymış gibi hatırlayabilmek için yazının bir araç olacağını... Yani ben yazabilirsem o günleri çok detaylı bir şekilde bir şekilde bir zamanda yolculuk gibi kendimi o anda hissedebilirim. Yani kısacık bir hissetme anına bile razı. Fakat yazmayı bir araç olarak önüne koyduğumda bu sefer hatırlamakla ilişkisinde de yeni sorunsallarla karşılaşıyor. Yani şunu fark ediyor, ben acaba doğrudan o çok özlediğim zamanları mı hatırlıyorum yoksa o zamanları özlediğim hatırladım başka zamanları mı hatırlıyorum? Dolayısıyla da hani, e, yazının getirdiği dolayımın bir benzerini e, bu sefer belliğinin içerisinde e, şey yapıyor. Yani belliğini bilemesi için araç olarak seçtiği yazı e, tersi bir etki yaratıyor. Evet. Ee, şimdi kısa bir ara verelim isterseniz. E, sonra devam edeceğiz. Bugün ne çalalım ne isterseniz. Ben bir şarkı seçtim. Ulrich Trechler ve Stefano Battaglia'dan "Lamma Bada". Merhaba tekrar. 94.9 Açık Rağmen İdibiyatında bugün konumuz Behçet Çelik ve kendisiyle son eserini "Belle'in Girdaplarını" konuşuyoruz. Programımızın ilk bölümünde anlatıcı Kahraman'ın şehrin dışına Serme Tepe'ye yerleşmesi ve hatırlamak. ...la e, hayatın en mutlu olduğu zamanları hatırlamak ve e, bu ve ayrıca yazıyla bu ilişkiye biraz e, değinmiştik. E, şimdi biraz buradan devam edelim. Aslında bu Sertmetepe'ye ilk bölümde de değindik. E, bir kendisinin e, anlatıcı kahramanın hatırlaması gibi ya da şehrin bulamaç haline gelmesi gibi birçok özelliği bir araya getirdiğinden bahsettik. Fakat kitabın kompozisyonu da bir bütün olarak düşünüldüğünde zaten cümlelerle yapılmış alıntılardan oluşan bölümlerden oluşuyor. Sanki böyle şey gibi tam da bu anlatıcı kahramanın hatırlamak istediği anlara benzeyen serpme, serpmeler gibi sanki bir serpmenin birleştirilmiş bir kompozisyonu e, gibi diye düşündüm ben okurken bir taraftan da. Ya bilmiyorum sizin öyle bir niyetiniz oldu mu bu kitabın kompozisyonunu e, böyle bir plan dahilinde düşündünüz mü? Yani serpme benzetmesi e, aklından geçmemişti doğrusu ama sonuçta bir e, parçalılık baştan itibaren e, kurduğum bir şeydi. Şimdi e, birinci bölümde konuşurken işte e, hatırlamak e, ve işte Serkmetepe'yi neden seçtiğini konuşmuştuk. Şöyle bir etkende var. Kaçtığı bir şehir hayatı var ama aynı zamanda kaçtığı şehir hayatındaki kendi hallerinden de rahatsız. Serkmetepe'nin ona cazip gelen bir yanı oradaki insanlarla iletişimin minimumda kalacak olması ve dolayısıyla da o rahatsız olduğu kendisiyle yüzleşmek durumunda kalmayacak. Fakat kendisini tamamen geçmişi hatırlamaya vermeyi düşünüyor. Dolayısıyla şimdiyi ve geleceği bir anlamda parantezi alıyor ama hayat böyle değil. Dolayısıyla bir romanın anlatı zamanı da var. Yani bir şimdisi de var. Bu şimdi de ne kadar kaçınmaya çalışsa da bir sosyalleşmek mecburiyetinde kalıyor. Mecburiyetinde de kalıyor, alttan alta bir istek de duyuyor. Özellikle bir e, esnaftan birisiyle girdiği e, diyalog onu e, çok e, karmaşık duygulara etiyor. Bir de e, komşusu olan e, genç kadın. E, dolayısıyla e, romanın kurgusu da bir yandan geçmişten kimi anların ama aynı zamanda da şimdinin e, romanın evet. şimdisinin de e, yer aldığı bir e, şeydi. Bu anlamda sertme benzetmeniz bence çok uygun ve e, birinci bölümde... Dediğimiz gibi aslında 21. yüzyılda şehrin bir bulamacı olması gibi burada da işte geçmiş ve şimdinin bir iç içe geçmişliği de Evet bu zaman meselesi de önemli. Dediğiniz gibi kahramanımızın hep bir şimdisi var ve o şimdiyi hiç neredeyse sanki kaybetmek istemeyen bir hali de var gibi aslında bütün e, kitap boyunca. E, ve bu şimdiye tutunmak için de e, yani ben tutunmak diyorum belki başka bir şey de söylenebilir. O şimdiden e, kaçmama ya da şimdi hep e, hissedebilmek ve tutunmak için de aslında e, defter sayfaları hep boş kalıyor gibi bir taraftan. Yani ne kadar doldurmak isterse istesin onları. Ee, şimdiyle kurduğu ilişki aslında bir taraftan da o boşluğu e, ama işte hatırlanamayan, boşluğu yaratan bir şey dönüşüyormuş gibi. Ee, ya yani Serpilen ama hiç toparlanamayan ve bütünlenemeyen bir şey gibi. Ee, o yüzden belki hani ilk programın başında 21. yüzyılın e, Türkçe'deki e, romanına Baktığımızda bir takım yeni figürler, yeni zamanlar, yeni kurgular ve bunları farklı şekillerde ifade edecek zamanlar bulmanın da arayışlarına sonuçta herkes bir şekilde arayışların içinde. O yüzden sizin kitabınızda hani, bu öncülerden kabul edilebilir mi diye düşündüm ben. Yani siz de 21. yüzyılda bu meseleleri anlatırken Artık bunu başka bir şekilde e, ve e, bu şimdinin bugünle kurduğu ilişkiyi de göz önünde bulundurarak e, anlatmayı düşündünüz mü? Yani, çok yani aslında, böyle bir meseleniz var mıydı? Yani bu bir mesele miydi sizin için? Aslında ben e, meseleden çok bir hikayeyi sürdürme e, yoluyla bu romanı şey Yani kafamda bir karakter ve ona bir e, kaçış e, tasarladıktan sonra. Ee, gittiği yerde onun başına neler geleceğini, nasıl bir e, hikayenin devam edeceği üzerinden gittim ama haliyle bu hikayenin devam edişi seçtiğim e, kişinin de işte az önce dediğiniz gibi işte okumuş iyi e, kötü bir entelektüel düzeyi olan birisi olması, işte yazmaya çalışması satılamaya çalışması ister istemez onu e, şimdiyi ve geleceği geçmişte beraber değerlendirmeyi de getirdi ama e, hani benim romanı e, başlarken ve e, sürdürürken hani e, şöyle şöyle şu meseleler üzerinden e, gitmekten ziyade e, hikayeyi sürdürmek e, benim hmm. şeyimdi, e, ana hmm. yöntemimdi. Yani işte orada bir evet işte kırtasiyeciyle karşılaşması planladığım bir şeydi. Orada evet. e, Nazlı ismindeki o genç kadınla e, karşılaşması ve işte, tırnak içerisinde bir e, yakınlaşma isteğini hissetmesi. Bunları planlamıştım ama bunların nasıl olacağı hep yazarken ortaya çıktı. Hikayenin kendi kendisini götürdüğü yerler oldu. Evet. Behçet Bey çok teşekkür ederiz. Bizim programımız biliyorsunuz biraz evet. kısa. <gülüyor> Fakat oldukça güzel bir söyleşi oldu bugün bu kısa zaman dilimi içerisinde. Size çok teşekkür ederiz ve biz ben programımızın Programımızın sonunda yazarlarımızın okurları ve dinleyicilerimiz için e, okuyacakları bir bölümle veda ediyoruz. Bugün e, Veli'nin girdaplarıyla veda edeceğiz. Siz e, hangi bölümü okumak istersiniz bu kitaptan? E, ben kitapta bir, bir sayfalık bir e, bölüm var. O bölümü okumak istiyorum. Aklımdan çıkmıyor diye başlayan bölüm. Hmm. E, tekrar çok teşekkür ederiz konuğumuz olduğunuz için. Dağılır. Hatırlatalım. Belliğin girdapları iletişim yayınları tarafından yayınlanıyor. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Aklımdan çıkmıyor gözlerimin önünde Nazlı'nın otobüsteki bir hali. O kitabını okuyordu ben pencereden dışarı bakıyordum. Otobüs tam o sırada brandası kokkuyu bir tır solladığı için aynaya dönüşen pencere camı Yansımalarımız belirilmiş. Kendime değil Nazlı'ya bak. O kısacık sol, sollama anında beni ona çeken şey falan Ya da kurdum. İki nazlı var. Biri bastırıp sakladığı, öbürü herkesin görüp bildiği. Giderek açılıyordu bu ikisinin arası. Camda gördüğüm iki nazlıdan biri değil. Bu ikisi arasındaki yırtık ya da gidik. Bir zamanla, üç vakitte evvel bitiktiler. Tek değil ama bitişiktiler. Kendimden biliyorum. Mesafe, mesafenin farkına vardıkça. ilmesini veren de bunu fark etmenin neden olduğu tedirginlik. Garip bir hava vardı dışarıda. Cisimleşmişçesine katı. Pencereyi açtığımda içeri ferahlık değil ağırlık doldu. Nazlı'nın da pencerede olduğunu biliyorum. Havayı ağır kılan onun kederi, boşluğu, mesafesi zaten. Başka günlere gecelere göre daha bir içinde hissediyorum üst kattan yayılanı. Katı nesneler daha iyi iletkenler değil miydi? Otobüs yolculuğumuz da bir nesne, bir cisim bizim. Gitip gitmiş bir anıdan ibaret değil. Kas katı ve kalıcı. Nazının can sıkıntısı da çoktan cisimleşmiş. Pencereyi açıp sigarasının dumanıyla savurduğunda yükselmiyor. Yer çekimi onu aşağıya bana getiriyor. Hislerin kütle çekimi belki de. Ya da boşlukların, mesafelerin. Bunu yapmaya nasıl cesaret ettiğime yarın bir gün şaşıracağım. Küstahlık sayacağım belki de. Elimin altında defter kalem var diye. Aman kibir atletmeyeyim yeter. Cesaretim sürekli salınıyor olmak. Bilmekle cahillik, kendimle boşluğum, kimle kelimeler bir orada bir burada. Öyleyse neden olmaz? Günün ve güncelin edebiyatı Romanlar, hikayeler ve kahramanlar